I wonder back in time When I wonder back in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 Tarihler 21 Aralık 2021'i gösteriyor. En uzun geceyi yaşayacağımız gün. Olabildiğince yalın bir biçimde bir çürümeyi yaşayan memlekette Başamir'in suna geldikleri ya da Başamir ve şürekâsının sona geldikleriyle beraber altüst olmuş bir memleket pratiği karşımıza çıkıyor. Dolara bir bakıyorsunuz 18,5 liralarda bir bakıyorsunuz 16 liralarda kendinin içerisinde var etmiş olduğu ve bunu direk işte sermayeyi, eli sermaye sermayeyle aslında ortak olup da sonradan buna düşman olduğunu zikreden ve işte faiz kararında nasıl olmaktan şuraya buraya bağlayan bir baş başamirin karşısında hayatiyet faktörü yerle eksan ediliyor. 211. Karşı Radyo buluşmamızda buna da ayrı bir şeyler konuşacağız. Ama meramımız belli, bayatlamış bir ülke tiradı artık yegane gerçekliğimizi oluşturuyor. Genel geçer değil, doğrudan Erkin o muktedir tahilinin sunduğu her dönemeç bariz bir bayatlığa ihtiva edir. Yenilendi, yepyeni kılındı denilen ülkenin dününün, geçmeyen geçmişinin karanlığında dolaşmasından o mesele bariz kılınır. Bir defa madun siyasetin aktörlerinden A'dan Z'yi X ve W haliç, Afaki bir biçimde dünü sahiplenen ve onun kodlarıyla yolda yönde belirleyen oldukları bir yerde hayatın kuşatılması kesintisizdir. Bayatlamış tiratlar, dakika sekmeden sekansa dahil edilen ezber bahisler, özlü sözler, aslında hiçbir yere çıkmayacak icraat vaatleri, dolu boş bomboş nutuklarla o yıkıntıların üstü örtülmek istenir. Bir memlekette yaşamın cenderi altına tutulmasının bir sattım haldeki hayat sisteminin bunca bariz çürütülmesinin gailesinin her neresi yeniliktir ki sahiden de. Bir demokrasinin çürümeye terk edildiği, dün denilenin yarın tekzip olunduğu, tüm bu gümbürtüde şahsın cumhuriyetinin tekillik rejimi bariz bir otokrasinin bir replikasına dönüşümlerine çabalanırken, nasıldır, nedir ki yeni ülke, bayatlamış tiratlar arasında hayatın katılığını, katiliğini, ve katığını yitirmek söz konusu edilir. Tek adam rejiminin sona geldiği yani şey sefalet düzenidir artık kesintisiz. Yurt dışına ihraç edilmiş olan tarım ürünlerdeki kalıtsal ilaçlar, pestitler ve benzerlerinin kanatlanmaz sonrasında gerisin geriye yurda yollanıp bunların halka ucuz, çok ucuz satılmasının ezberciliğidir misal mesele. Gündelik bir gereksinim ola gelen ilaç ve türevi mamüllerin geçtiğimiz yıl yapılan sözleşmelerdeki düşük kur yüzünden ya yok ya da bulunamıyor çekilmesinin utancıdır bayatlamış ülke. Ulusal serveti iki katına çıkmıştır denilirken 20 yılda neler yaptık neler ettik denilirken azgın bir azınlığın servetlerini katkı sağlamaktır ezbercilik. Bayatlamış ülkenin aslen her nerede konumlandırdığını afaki gösterecek olan. Bir entiye pazarına dönüşmüş memlekette her günü apayrı çıkar çatışmalarına sahne olduğu yerde o eskinin ve eskimeyen yağmacılığın söz konusuyken nedir ki bayatlamamış olan zaten benzeş hep aynı tiratlarla ve yol ve yön aranan bir menzildi hayatını ehemmiyeti yok sayılırken hayat aleni gasp olunurken çocuğundan gencinden yetişkinine yaştısına Kadınından erkeğinden, iman sahibi ya da tersi ya da öyle ya da böyle, herkesten, her öteki sanılandan, kısacası nüfusun yüzde doksanından bir biçimde haklarından feragat ekmeleri beklenirken ne bayatlamamıştır ki sahiden? Bu açık kötülük düzeninde, bildiğimiz tüm anlamlarıyla zorbalık rejiminde hayat ne haldedir? Bir kere daha ama son kez değil, tümden yaşam gailesi çürümeye yüz tutturulur. Ümidi bir biçimde nihayetlendirmek, Devri sabık iktidarın bayatlamış pratiklerini ısıtıp ısıtıp yeniden ve yeniden var etmesiyle bütünleşik inilenir. Bu tahakküm istemi içerisinde hayat bahsi o mevhumun artık ederi de anlamada bir hiçliğe çıkartılık ki zaten odur yeni ülke. Anlatacak çok şey var dediğimiz gibi ve dönüşümleriyle barisi bir biçimde ortaya çıkan şey. Mesela bugün işte 18 küsürleri gördü bizim kayıda aldığımız gün 18.30-18.60'ları. Şu anda da mesela 15 liranın altına e, alış, 15 lira 975 kuruşta satışı görüyor. %10 yukarı, %10 aşağı gibi bir seviye görüyor. Bu da niye demiş mesela bir gün. Bugün çok açıklama yaptı e, Başamir. Neredeyse hiç susmuyor çünkü. Faiz bir birkaç sonra enflasyon nasıl başlayacak, düşmeye başlayacak hep birlikte göreceğizler. E, ve... Kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamalar tabii ki bu zirveyi biraz düşüşe geçirdiğini öne sürüyor ama tabi ki yapılan hiçbir zam geri çekilmedi. Muhtemel getirisine TL varlıklarında kalarak da ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıklar. Döviz kurundaki dalgalama sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarda da doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verileceğini açıklar. Ee, Başamir ortaya çıkan şey... Paralize edilmiş bir ülke. Ortaya çıkan şey ümidi her an çalınmaya devam edilen bir ülke. Ve buradan şimdi bu düşük rakamlardan tekrar toplanacak olan dolarlarla hepimizin gözü önünde nanik yapacak olan küçük bir kitle var. Bu kist, bu hayatı zehir eden kist bayatlamış bir meseleyi ortaya çıkartıyor. Dedik ya çok şey var konuşacak. Crash Comet'le başladık. Back in time. Kardiyan'ın featuringiyle different recordings'ten. Burada devam edelim istiyorum. İkinci sırada Focus parçası var. Road'un Road Featuringi ile gelecek. Hemen arkasına Airkey ve Siffay Hold On Speyhead Records'tan yılın son programına doğru ilerlerken neler duymuşuz, neler ediyoruz, ne haldeyiz. Sesli Meram karşıladı. Alıp kendi oynayan şahsın muktedirin ya da ismini koyabileceğiniz gibi bir amirin memleketinde her an her şey olur. E, bugünkü bahislerinden birisinde işte altın finansal sisteme dahil edip biyaz paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirilecek. Hedefimiz doğrultusunda asimle yolumuza devam edeceğiz. Ekonomik programımıza eleştirileri görüyoruz. Gazete ilanlarıyla hükümet devirip de hükümet kurmaya alışkanlık haline getirenlerin Bilimsel kurallara dönelim diyenlerin karın arasında gayet iyi biliyoruz. Serbest piyasa ekonomisinden en ufak bir geri adım atmaya niyeti yok. Bunca zamandır faizlerin yükseltilmesinden başka çözüm sunmayanların Türkiye ve dünyayı okuyamadıklarını anlamamaları. ABD'ye baksınlar, Amerika'ya baksınlar, Avrupa'ya baksınlar, Çin'e baksınlar, Hindistan'a baksınlar. Nasıl gidiyor oraya görecekler. Biz şu anda faizdeki indirimle birkaç ay sonra enflasyon nasıl düşmeye başlayacak bunu hep birlikte yaşayacağız der. Hükümetimiz döneminde yaptığımız fedakarlıklar sahnesinde sanayimizi ayakta tutmayı, ihracatımızı geliştirmeyi başardık. Dünya 90 trilyon doları kamuya ait olmak üzere. 120 trilyon doları geçen borç batağında yüzerken Türkiye faizleri yükseltmeyi dayatmak mantıksızdır der. E, yarın ola hayrola bunları göreceğiz. E, Tuzkon, TÜSİAD Hadi gidin yatırımlarınızı yapın bakalım. Biz önünüzde miyiz yoksa destekçi miyiz der. Körfes başta olmak üzere finans işbirliklerini yapıyoruz. Türkiye burada. Türkiye çökmedi. Ey TÜSİAD, bak Türkiye nerede siz hala bu iktidarı nasıl indiririz buna hesabını yapıyorsunuz diye klasik iç piyasa yorumlarına da girer. Tabii ki Bay Kemal sizde konuşamaz Sayın Başamir. Ne diyelim Allah affetsin. Ha bu arada e, yani deli saçması işlerinde 128 milyar doların sorumluluğunu da almadı. Düşüş yaşanırken ben yoktum der. Kendisi Cumhurbaşkanı'ydı o dönemde. Nasıl yok, nasıl ediliyor? Bu da garip, kuraba bir memleket pratiği olarak şekillendiriliyor. AB ile ilişkileri donmuş kala kalan Bulgaristan Sörbets dövüş girişi ülkeyi nihayet anlamda sömürmeleri için gün, gün çağrılan soydaşlarıyla Almanya gibi istisna taşıyan ülkeler haricinde her neredeyse dost bırakmamış bir menzilin meselesidir işte o bayatlamış argümanlar. Bunu da ilave etmekte fayda var. Daha yeni 10 bin civarında insanın canına mal olan Arsah veya Dağlık Karabağ'da cereyan eden ikinci savaşın ardından şimdi bir barış köprüsü inşasına girişildiği duyurulması Ermenistan'a kadar girip çetrefilli ama hep havada kalan bayislerle ve bir biçimde unutturulan bir barış mühmum varken hayat her ne yana düşer. Komşularında en olmadık kırılmaların altında imzasını atan ve değme ezber olmuş yalanlarla baş başsıkışta vakit düşman bildirilen dört tarafındaki ülkelerle hangi doğruya ulaşılır? Her zaman sulhe varılabilir ama nasıl varılır ve nasıl sahici kılınır? Bu sadece bir örnek. Dahiliye ya da neyse hariciyenin de o kalibreden kokuşmuş insanlar elinde bir oyun sahnesi, istenilen düşman, gerekli görülenin şimdilik dost verildiği yerde bayatlamış olan argümanlar hayata lime, lime eder. Böyle bir temsille ve bu kadar yalın bir meselede bile asırdır aynı argümanları ileri sürüp hep bozuk plak gibi tekrarlarla bu sahanın çukurluğu ya da ekonomik çöküşü konuşmamak mümkün müdür nedir? Hani şimdi geriledi ya. Biz bundan mutlu olmamız beklentileniyor. İşte devletiniz yanınızda falan diye. Halbuki batan bugün mesela batan onlarca küçük esnaf vardı. Ee, bu da ayrı bir detay. Tabi oraya da dönelim. Gazete duvardan ilişkileyim. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ı kardeşi iş insanı Seyidullah Nebati ı Sanayak. Yarınki Merkez Bankası toplantısının o önemli olduğunu düşünüyorum. Bence pas geçmesi lazım ama kanatimci bir puan gibi bir indirim yapacaklar. Bunu da canlı yayında Bloomberg HT isimli bir yayında Burak Karagözü konuşur. İşte bir, bir numara inileceğini söyler. Nebati Sanağan kardeşinin öngörüsü ne hikmetse tutur. Tutturu verir. Geçtiğimiz perşembe öğleden sonra yüz bas puanlık bir indirim kararı ile çıkar gelir Merkez Bankası ve Muktedirin Ekonomi Yönetimi. Özgüven, hak ve hukuk konularında iyileştirme. En az ama en azından asgari müşterekler misal asgari ücret konusunda bir yeme yakalanması beklenen devletli ne hakkın ne de demokrasinin kalmadığı bir kere daha da piyasalara ilan eder. Bir avuçtan az temsilin ceplerini doldurdukları ve daha fazla kar etmeye çalıştıkları bir dolar çekilişinde tümden yıkımın etaplarına karat kılınmış olan ezberlerle birlikte bayatlamış argümanlarla savununa gelir. Bir insider denilebilecek o kardeş nebati gibi nicesinin ortaya saldığı var dilebilirlik bir halkın yoksullukla arasının fazlasız sınanan bir halkın halka yeniden bedel olarak gelir ve her yanı her şekilde bayatlamış ola gelen alaflarla yeni ekonomik plan denilenin de azap olduğu meydana serilir ki e, onu bilekiz kendisi de zaten e, Bay Tayyip ya da Baş Hamit de yeniliyor ve bu tahayyüller içerisinde şöyle söyleyeyim biz çarşıda görüyoruz mesela milyon milyon milyarlar trilyona yakın Türk lirasının döndüğü bir piyasada Milyarların kıyısından dönen dolar satışları, arz talepler, sözüm onu arzlar tabii. Bu büyük isimsiz yatırımcılar ve neredeyse çarşının %60'ının amiri çalıştığı bilinen bir gerçekten. O aralardaki rantiyeler, alım-satım farklarından oluşan kotalar, kotasyonlar, iç edilen milyarlar, yeniden pazarlanan ve pazarlanmaya devam eden Türkiye masalları, bilmem neler, göreceğiz hakikati de umarız düştüğü kadar... Bu piyasalarda yansıyan zamlardan da bir geri çekiliş söz konusu olur ama nerede diyeceksiniz Tanzanya'da. LK and K&F Horizon Hatten devam edeceğiz. Arkasına CRSW ve TS Horizon Celsius Recordings'ten yılın sonundayken ortaya çıkmaya çalışan yeni nesil üretim sesleri, yeni nesil seslerle beraber. Belki bu soluk alamadığımız ve kendimize bile inandıramadığımız Kabusun içerisinde bir nefes almaya çalışırız. Ee, sesli Meram Karşı Radyo'da devam edecek. Karşı şey radyoda devam ediyor. Olabildiği kadar, yetebildiği kadar. Emrensel Gazetesi'nden geçtiğimiz haftanın önemli başlıklarından biriydi. Ee, 16 Aralık 2021 Asgari Ücret Tespit Komisyonu bileşenlerinin Süslü Sunumları Eşliğinde AKP'li Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan 2022 asgari ücreti daha üzerinden 24 saat geçmeden 24 dolar eridi. 1551 dolar 274 dolar alınabiliyordu 17 oldu 4250 TL'lik 2022 asgari ücrette 250 dolar alınabiliyor Daha sonra da 24 dolar daha eridi Büyük Sam diye sunulan asgari ücret dolar karşılığında hızla eridi ve eriyeceği sinyalini de veriyor Bir yıllık sürede asgari ücretlerin cebinden ayda 133 dolar eksilmiş oldu böylelikle Müjdeler olsun diye çıka gelen bahsin ardılı bir biçimde tükenişe bir adım daha yaklaşmak ve bu saattaki yaşam pratiğinde yeni konu çürütmektir. Başamir ve ekonomisinin devlet nezdinde teslim bayrağını çoktandır çekmiş sendikaların var ettiği ikilem, ortaya çıkan asgari yaşam hakkının bedelinin de erimiş sureti, onca tantanayla duyurulan %50 falan olmadığı kendiliğinden bir sonraki gün çıka gelir. Zam üstüne zam, önü zam, ardı zam, sağ zam, solu zam hep kuşatılmış olan bir maaşın yerli eksan edilmesi zerre imi sorumluluğu taşımayanların göründüğü yer götürdüğü yerde bir uçurumdur. E, Profesör Doktor Gazi Çağlar'ın bahsi yeterince açıktır zaten. Dış boş uçmuş savaş politikaları, Suriye ve da beslenici açılar. Damat ve yandaş besleyen uyduruk savaş sanayi, sarayların israfı, üretime yönelik olmayan projelere devlet güvencileri bütçeyi eritiyor. Yolsuzluk, hukuksuzluk tam Güven sıfır. Dolar işte bundan uçuyorlar. Ha şimdi düştü. Yarın ne olur onu bilmiyoruz ama görünen köyde kılavuz istemiyor. Çünkü başamirin bir demokrasi tahayyülü yok. Başamirin ortaya serdiklerinin demokrasiyle bir alakası yok ve hani bugün aşağı düşer ve bu aşağı düşüşlerden toplanan dolarlarla tekrar o gördüğü 17'ler 18'lere tekrar varmasının sadece bir gün olduğunda artık çok kesintisiz bir biçimde karşımıza çıkıyor ee, ve hani ne kadar da müdahale ettiler e, merkez bankasının mesela borsa İstanbul'da bir haftada ikinci kere devre kesici devreye girer bir gün de ikinci kere devre kesici girer e, Danske Bank Türk lirası için üç farklı senaryo ortaya çıkartır Danimarka merkezli finans kuruluşudur. bankanın önümüzdeki dönemde uygulama ihtimalleri göre üç farklı senaryosu Ortaya çıkar ve bu senaryolar içerisinde de bugün yayınladığı raporda 3-6 ile yönelik 3 senaryoyu değerlendiren Danske Bank, TCMB para politikasında değişiklik olmaması, cari politika duruşunun devam ettirmesi ve faizlerin gelecek 3-3 ay değiştirilmemesi senaryosuna göre %50 olasılık verdiklerini belirtir. Faiz olanlar düşük kalmaya devam etmesi ve enflasyonun yükselmeye devam etmesine bağlı olarak negatif reel faizin derinleşeceğini ve enflasyonda %40 seviyesine kadar yükselmesi, Olasılığının bulunduğunu ifade eden Lanski bunun TL'yi ilk çeyrekte çok daha zayıflatacağını da bildirir ki 20 liralar 22 liralar da bahsediliyordu. Ama bunun ne kadar gerçekçi olabileceğini tabii ki uygulamada göreceğiz ve hazırlığı devam eden bu süreçlerin ya da işte tek seferdeki bir açıklamada pik yapan doların bir seferde nasıl düşeceğinde ya da onun muamasında ne olduğunda da yaşayarak göreceğiz hep birlikte. Ama hiçbirinin sıradana yönelik ve hiçbirinin sıradana ait olan bir hayat hakkını geri kurtarmaya yetmeyeceği de çok afaki ve bu yoksulluk, bu ekonomik sıkıntılar galiba pandemiyi ikinci plana attırdı. O mikron varyantının suna geldiği şeylerle beraber ortaya çıkan bütün o evre ve artık işte hani geri dönüşümü dönüş imkansız gibi hale gelmiş olan ve 3. doz aşılara bel bağlanan bir düzende sizin kaypaklığınız, sizin muktedirin ortaya serdiğiniz, muktedir olarak ortaya serdiklerinizde hiçbir halkı önemsemediğiniz, hiçbir halka değer vermediğiniz, hiçbir halkın bireyini her ne kimlikten olursa olsun, herhangi inançtan olursa olsun umursamadığınız bir kere daha ortaya çıkıyor Sayın Muktedir. Ve bunu da gördüğümüz yerde zaten hayat hakkında perperişan hali hepimizin ortak payandası oluyor. Özellikle hafta sonları girişilen bu e, yağma düzeninde hafta sonuna kadar iç edilen milyonlarla işte Mayorkalarda yenilen paralar ya da hani ben de sizdenim bir kuru soğan yiyorum falan deyip de cümleler kurabilenler ya da işte e, eski bir televizyon sanatçısı, e, sinema sanatçısı, ses aktristinin Kalkıp işte soğan yiyeceksiniz arkadaşım delirtmeyin ama yollu kendi kendine konuşmaları ya da işte bir televizyon aktörünün aktrisinin limon satarım kardeşim ben şekilli bunları muktedire yaslayan kim varsa kendini korunaklı limandan bir şeyler sallarken buluyor ve bununla kurtulacaksak ne mutlu bize ne kadar kolaymış o hayatta bu eziyetlerin karşısında durabilmek ama bugün mesela valet kağıdından e, kağıt havluyor pek çok şey zamlandı. Benzinin pompa fiyatına yansıyacak bir zam söz konusu gibi uzayıp giden bir zam dalgası var ve daha yıl başını toplamda 11 gün var. Siz yayın dinlediğinizde 10 gün kalacak. Sona hayır olsun diyelim. E, dediğimiz gibi şekillendiriliyor bir dünya. Ve bu dünyanın içerisindeki Türkiye'nin duruşu da giderek daha çok hayatı yok eden, daha çok hayatı betbens attırtan bir baya tiratlar ülkesini çeviriyor. TRSV TS ile beraber Lighthouse. Hemen arkasına Discoldan DualSense Surrender parçası karşılandır. <gülüyor> <da güzel. gülüyor> bakıyoruz. Hep içte olanlara bakıyoruz. Şii'de e, bir seçim vardı. Ve sola yatkın olan güçlerin kazanmasıyla beraber ortaya çıkan bir nihayetinde bir birliktelik vardı. Eğer beraber olursak yıkılmayacağız. Yolunu ortaya çıkartan bir e, meram ve nazilere karşı kazanılmış olan ittifakın aslında ne kadar önemli olduğunu da ortaya çıkartıyor. Ee, ve Gabriel Boric Font şu anda yeni seçilen başkan olarak görevini yapacak ve işte hani basit cümlelerin arasında sıkıştırılmış olan şey değil bir gidişatın dönüşümünü var edebilmek için ortaya çıkan bir mesele bu ve bunu da hep birlikte e, yaşanan yaşamlar tutulmuş olan birisi olduğunu görüyoruz. İnanılmaz bir biçimde bu e, bir devinim söz konusu oluyor. Türkiye'de hani bu çıkar çevrelerinin ortaya çıkarttıkları şeyler ve bahse konu olan şeyin nereye kadar bu kaypaklığı nereye kadar bu dibine kadar çürümüşlüğü kurtaracağı belirsiz. Şimdi 15 liralarda dolar 15 53 18 liraların altında euro ve 895 lira bin küsür lira gördü mesela bugün. Niye bunlara müdahale edilmedi ve niye sadece birkaç cümlelik açıklamayla beraber Türkiye Lirası geri bir değer kazanmış gibi davranılıyor? Bunun karşılığını sokaktaki yansıyan insanların cebindeki 3-5 kuruşun ne hale dönüşeceğini göreceğimiz gelecek sene göreceğiz. Umarız hayatta kalmayı başarabiliriz. Bayatlamış tiratlar var edilirken olmakta olan sıradan halkın yoksulluğudur çünkü. Bariz ve her daim bütünlüklü bir yıkıma rehineliktir, muktedir ve temsillerini sermaye diye çıka gelen güruh ve halk düşmanlarının birlikteliğinde bir zorbalık rejimi bina olunurken bir yandan da açlık ve sefalet takdim olur. Hiçbir zaman tek bir iyi gün görmesi söz konusu dahi edilmeyen bir halka yöneten katı dışındaki biraz daha zulmü, biraz daha eksilmeyi, biraz daha yoksunluğu takdim eder. Hepsi birbirinden bayat argümanlarla bir kurtuluş savaşı verildiği zikredilirken akla seza hangi işlem varsa onun yapıldığı çıkarın tek Gidilen istikamet bilindiği, haram yeğenin artık hamuduyla birlikte haramı da birlikte aşırı bir uzan vaadidir. Komple bir soygun düzeni, her durumda olan itirazları sunana, sorgulayanı hedef olma halleri, yoksulun yoksulluğa iyice terk edilmesi gibi her hamleyle birlikte, cürümler deryası bir çukurda hayat ihtimalinde sıfırlanmaya teşne olur. Bu kadar lafsın ederi toplamada bundandır. Umudun yerle bir edilmesidir. Hayatta o var olma mücadelesine dem vurulan kettir. Bunca ortasında tüm o isim sizlerin yani bizlerin hayat meselesidir mesele. Takdirinize paylaşalım. Sesli Merem karşı radyodaydı. 211. defa toplamda 339. volümünü tamamlıyor. Sezonlardır devam eden bir yayın akışı diyor. Sins ile veda edeceğiz when this cool record'sa. Haftanın yorumu böyleydi. Haftadan aklı hafta takılan şeyler bunlardı. Ama konuşmak ama eylemek ama düzeltmek için çok çaba sarf etmemiz gereken bir yeni yıla doğru ilerliyoruz. Görüşünceye kadar Sesli Meram güzel bir program olmasının ötesinde bir rahatsızlık verebildiyse ne mutlu bizlere. Görüşünceye kadar tekrar.